Ardından. Radyo için yazan Ülker Köksal, yöneten Asuman Korat, efekt Metin Macun, teknik yapım Aygün Gökçen. Sanatçılar, Anne Macide Tanır, Melike Tomris Oğuzalp, Nevin Behan Saran, Demet Gülseren Devor, Hayri Rüştü Asyalı, Mualla Güven Çulhaoğlu, Selim Sadrettin Kılıç. Melike kızım ne için bulaşığa kalktım Yarın yıkardım ben Bitti anne Olur mu ya Zaten akşama kadar dairede yoruluyorsun Melike saat kaç kızım Sekize ah, geliyor Bu akşam televizyonda ne var Bilmiyorum anne Haberleri o benim sevdiğim kız okusa bari. Bu gece film var mı? Bir baksana gazeteye film var mı? Film yok anne. Ya. Öyleyse yarın akşam vardır. Sen televizyon seyretmeyecek misin? Hayır anne. Balkonda oturacağım biraz. Ne yapıyorsun Melike? Yine sigara mı içiyorsun? Evet. Çok içiyorsun kızım. Ay şu radyoyu biraz kıssan. Rahatsız ediyorsa balkon kapısını kapayayım. Yok hayır. Büsbütün yalnızlık çöküyor içime o zaman. İstersen hırkanı getireyim sen de balkona gel. Hı, i̇stemem. Sokağın gürültüsünden kafam şişiyor Dışarısı da serin ne olsa Saat kaç dediydi? Sekiz Tam mı? İki dakika geçiyor Zaman hiç geçmiyor eskiden ne çabuk geçerdi Niçin yatmıyorsun anne? Yatınca daha kötü oluyor Bütün gün evde yalnızım zaten Evde kalma çık git bir yerlere Botanik bahçesi şimdi öyle güzel ki Gelen geçen bir şeyler yersin. Yalnız başım ama. İnsanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor yalnız başım. Hem bizim yaşımızdakilere yer yok artık. Her yer, her şey gençler için. Bütün dünya onların sanki. Ne sıra ne saygı. Kapı veriyorlar her şeyi. Sanki kendileri hiç ihtiyarlamayacaklarmış gibi. Oysa birden veriyor ihtiyarlık. İnanır mısın rahmetli demle mangal başında sabah kahvesi içtiğim günler daha dün gibi. Rahmetli mangalın küllerine bir iki damla kahve taşırırdı. Hı -hı, ne koku, hı, mis gibi mis, mis İnsanın çok yaşamasının en kötü tarafı yaşıtlarını, arkadaşlarını kaybetmiş olması. Dinlemiyorsun gibi. Dinliyorum anne. Şöyle kapı ağzına yanaşayım biraz. Eskiden bu balkon hanımeli kokardı, egzos değil. İş evet. insan yaşlanınca eski günler daha güzel geliyor. Lale sokaktaki evi hatırlıyor musun? Hani okulun yanındaki. Evet. Karşıki komşumuzu bildin mi? Büyük oğlan ölmüş Küçük oğlan da Trafik kazasında sizleri ömür Ana kız Kalmışlar bir başlarına Kızın adı neydi sabahat mıydı Görsen tanıyamazsın beyaz olmuş Saçları Zavallı kız İşte dün gördüm dolmuşta Seni sordu selam söyledi Evlenemedi o da Güzel kızdı üstelik Nereye? Kızım. Anne lütfen. Ne yaptığımı biliyorum değil mi? Melike söylemeyi unuttun. Güzin Hanım çok ağır hastaymış. Birlikte gidelim bir akşam. Olur anne. Günleri sayılıymış kadının. Anne. Lütfen hastalıklardan, ölümlerden söz etme bana. Bugün canın sıkkın senin. Çok sıkkın. Sen de birbirinden kötü haberleri sıralayınca... Benim de yaşamak canını sıkıyor senin. Öyle öyle biliyorum. <gülüyor> Doğru değil anne. Seninle yaşamak değil. Her gün bir sürü can sıkıcı şey. Kızacaksın ama. Şimdi evlensen. Anne evlenmek için iki kişi gerek. Dinle hele. Hayır anne hayır. Bu yaştan sonra görücüyle evlenemem. Kapatalım bu konuyu lütfen. Peki. Peki. İki laf konuşulmuyor seninle... Hemen kızıyorsun... Bütün gün yalnızım zaten... Bir başım... <Gülüyor> İnan anne ben de yalnızım... Hem de çok yalnız... Çalışırken, yolda yürürken... Evde, uyurken... Her yerde... <Gülüyor> ah, Ne güzel oldu buraya gelmemiz... Melike arada bir buluşup gelelim buraya ne dersin ha, İyi olur ya Kentten de pek uzak sayılma oh, Yeşilliklere baka baka yemek yemek hoşuma gitti Aa, Melike bir araba almayı düşünmüyor musun <gülüyor> Düşünüyorum da bu ara biraz sıkışığım para bakımından Yoksa evli olmayan bir kadın için çok gerekli İnan Melike <gülüyor> araba bir kocadan daha fazla dert açmaz insanın başına <gülüyor> Doğru Ha, Tiyatroya geleceksin değil mi Aa, Evet gelirim tabi Annemi nasıl razı edeceğim bilmiyorum ama Aa, ben... Anlamadım Annem yalnız kalmaz Yani kalamaz birini bulmam gerek <gülüyor> Herkeste de kalamaz Öyle alışmış Babası da kocası da hep el üstünde tutmuşlar onu e, Abi ne gitsin İşte bilmiyorum artık bir şey düşüneceğim Yani izin mi dur Anlamadım <gülüyor> Bak Nevincim annemi pek tanımazsın Önce hiç ses çıkarmaz Gideceğim kesinleşince son dakikada bir bahane çıkarır Bir keresinde pikniğe gidecektik Git kızım ben yalnız kalırım dedi Sonra caydı korktu hastalandı Telefon ettim gelemiyorum diye Üzüldü pişman oldu Sonra git diye tutturdu e, Telefon ettim yeniden geliyorum diye Bu kez daha beter hastalandı <gülüyor> İnanılmaz ama tam dört kez telefon ettim Geliyorum gelemiyorum diye geliyorum, Aa, geliyorum, Yeni, geliyorum yeni diye. çağır Demet'i Babaannesinin yanında kalabilir Kırma herhalde seni Bir gece için ne olursa olsun fedakarlık <gülüyor> edebilir Demet öyle değil mi ah, Seni de çok sever Yok, Sever de şimdi büyüdü On dokuz yaşın karmaşıklığını yaşlar Bak Melikeciğim çok güzel bir oyunmuş göreceğimiz Bilet bulunmuyormuş ha, Sana söylemeyi unuttum e, Kocamın arkadaşı Selim Bey var O da gelecek Eskiden Cihat'la birlikte çalışmışlar Nevin ne olur yine başlama lütfen Vallahi sandığın gibi değil Nevin bilirim seni kafandaki kim bilir neler vardır Bu çöpçe tanrığını hiç beğenmiyorum Bu yüzden darılacağız bir gün Aa, Çok uzatıyorsun ama Melike senin gibi bir kıza hiç yakışmıyor bu çekingenlik Ne var bunda Bir arkadaşımızla tanışacaksın o kadar ah, ah ben seni bilmez miyim Kim bilir neler söyledin adama benim hakkımda Nasıl övmüşsündür Şöyle güzel böyle harika kızdır Melike diye Yok hmm, yok yo, hiçbir şey anlatmadım ha, Anlatacaksın öyleyse Aman iyi pekala anlatmam Hiçbir şeyin tadını çıkarttırmıyorsun ki Peki peki Söz veriyorum senin hakkında hiçbir şey anlatmayacağım <gülüyor> Bize şey... yemeğe geldi birkaç kere Bir görsen öyle çeli bir adam ki hoş görülü evde açık sonra Nevinciğim lütfen Selim Bey hakkında hiçbir şey öğrenmek istemiyorum İyi ya sustum Kızma lütfen Yalnızca sizleri tanıştırmak istiyorum O kadar Peki kabul Ama ne ondan bana ne de benden ona söz etmek yok Anlaştık, <gülüyor> Anlaştık. Kalkalım mı ha, Dur bakalım dur, dur dur Hesabı ben ödeyeceğim sıra bende Gerson hesabı lütfen Melike sana bakınca ne düşünüyorum biliyor musun Erkeklerin ne kadar aptal olduğunu <gülüyor> Ne güzelsin Nasıl oluyor da erkekler bu güzelliği göremiyorlar Güzellik pekişe işe yaramıyor anlaşılan Üstelik Neyse perşembe tiyatroda buluşuyoruz <gülüyor> Demetciğim, Senin yaşında bir kız için pek de tatlı bir gece olmayacak ama inan başka çarem yoktu Üzülmeyin Melika Kasetlerimi getirdim <gülüyor> Müzik dinleyeceğim ee, Belki biraz ders bile çalışırım Demekciğim babaannene gideceğimi söylemedim Söyleyince gitmemem için bin türlü bahane buluyor Surat asıyor hastalık yaratıyor Canımı sıkacak bir şey buluyor onun için son dakikada Allah'a ısmarladık deyip kaçacağım. İçiniz rahat etsin Melike hala. İdare ederim ben. E, bence vedalaşmadan gidin. İyi ama daha çok erken değil evet, mi? Evet ama senin gelişinden kuşkulanmıştır o. Deme sevdiğin cevizli çöreklerden yaptım yersin. Çok teşekkür ederim. Bu ara iştahım çok da. Meyveler de yıkanmıştır. Hala yine aşık oldum ben. Oh. Bu sabah anı defterimi okudum. <gülüyor> bu yaşım'a kadar tam yedi kere aşık olmuşum. Sizce çok değil mi bu? <gülüyor> Büyüdükçe sayıları azalır merak etme. <gülüyor> Doğru. Son altı ayda yalnızca bir kişiye aşık olmuşum. Ay dur, yakınısı düzeltim. <gülüyor> Ala <Vallahi> çok güzelsiniz. <gülüyor> Sağ ol canım. Oracal. İyi eğlenceler alacığım. Yavaş yavaş girelim istersen. Çok az kaldı oyunun başlamasına. Ee, Selim Bey nerede kaldı ki? Hiçbir zaman gecikmezdi. Mutlaka çok önemli bir şey oldu. Ah, e, peki ya Cahat Bey? Mi? Oh. Gelmeyecek mi? Ee, kocam kapıda bekleyecek. <Gülüyor> Selim Bey belki son dakikada yetişir. Bileti yanında zaten. Hadi girelim biz. <Gülüyor> Güzel bir oyundu çok da güzel oynandı Selim Bey'in neden gelmediğini merak ediyorum <gülüyor> Oyunu da bu yüzden adam akıllı izleyemedim <gülüyor> Nevincim her şey için teşekkürler Aa, Dur dur canım aceleyle bırakırız seni Aa, Hiç gereği yok otobüs kapının önünde duruyor Cahat Bey'e de selamlar Dur Melike dur arabayla bırakırız Aa, seni Siz arabaya binene kadar ben evdeyim Bir dakika Melikeciğim şimdi bize gider Selim Bey'in neden gelmediğini de öğreniriz Sonra da... Selim Bey'in neden gelmediğini hiç merak etmiyorum Çünkü biliyorum Hoşçakalın Hadi canım Somurtup durma barıştık artık Anlamadan dinlemeden karar veriyorsun hemen Yok Selim bey seninle tanışmak istemediği için gelmemiş Yok kaçmış da Bana inanmıyorsan ona kırılıyorum ee, Öyle sandım hiç de sandığın gibi değilmiş işte Çok önemli bir şey olmasa hiç... Bağışla o gün çok canım sıkkındı Nazım sana geçiyor Evlenmeni istiyorum doğru ama evlenesin diye de Her önüme çıkan erkeği yakalayıp Seninle tanıştırmaya kalkışmıyorum herhalde <gülüyor> Biliyorum canım biliyorum Ne kendimi küçük düşürürüm ne de seni Bu konuda hep beni suçluyorsun Bana hep çöp çatanmışım gibi davranıyorsun İyi ama Nevin buna benzer şeyler çok yaptın Kızma ama hani, neydi o Rıfat mıydı Rafet mi Aa. Güzelliğimi gençliğimi anlata anlata bitirememiştin adama Unuttun mu Beni görünce nasıl şaşırdı zavallı Solksuz kaçtıydı Aman bırak canım o adamdan zaten bir hayır gelmezdi <gülüyor> O başka ben ne genç ne de güzelim. Melikeciğim darılma ama sende aşağılık kompleksi var Bir kere güzelsin Böyle sonradan sonraya yakalanan bir güzelliğim var İhtiyanmışsın i̇şte gibi konuşmaktan hmm. da vazgece Aynı yaştayız biz Biliyorum ama senin kızın üniversitede Oğlun da liseyi bitiriyor Ne olmuş yani Erken evlendim Neyse canım Sana bir şey söyleyeyim mi Nevin Evlenmeyi pek istemiyorum artık Yani eskisi gibi değil Hatta hiç istemiyorum diyebilirim Öyle dememeli keciyim. yalnızlık zor Şimdi annem var Allah gecinden versin ama annem Belki ver. Annem dedin de tiyatro olayından sonra biraz küstük Bazen böyle küser bana bu akşam erken gideyim de gönlünü alayım. Selim Bey tiyatroya neden gelmediğini... ...kızının hastalığını falan anlatan bir mektup yazmış bize. İşte al oku. Bak. <gülüyor> Aa, çok nazik bir adam. Telefon da etmiş ama bizi bulamamış. E, Oksana mektubu. Zavallı adam. İki kızına da hem anne hem baba olmuş yıllarca. Büyük kızı doktor. Evlendi İsveç'te. Küçük kızı da mimar çıkıyor bu yıl. Ay, çok iyi çocuklar. Ha? Okudun mu? Okudum. Eee ne diyorsun? Yazım kurallarını doğru kullanmış. Aa, bütün söyleyeceğim bu mu? Mukalla. <gülüyor> Kızma Nevincim. İki satır yazıda beş yanlış, on yanlış yapan insanlar o kadar çok ki. Nevin Hı. seninle bir haftalığına kaçabilsek güneye, Bodrum'a şimdi kimseler de yoktur. Deniz kenarında yürüdük. Kaleye çıkar denize bakardık. O sıcak, o mavi. Ah keşke, keşke daireden evden uzak. Merak etme Melikeciğim. Bir çaresini buluruz. Elbette abi ama öyle aksilikler çıkıyor ki günüzleri hiç dert değil. Her gün gelen kadın ne yapacağını biliyor. Bütün sorun geceleri. Abi Diyordum ki... İyi, bir şeyler taşıyor ocakta. Ay, çay demlemiştim. E, iyi bir çayını içerim artık. Bak abi... Az sonra annem gelir konuşamayız. Huyumu da bilirsin. Her şeyi ayarlamadan içim rahat etmez. Ocağı söndür de öyle gel. E, diyordum ki abi... Hı. Annem bir hafta sizde kalsa... O zaman içim çok rahat giderdim. E, olabilir tabii. E, olabilir de... Biliyorsun o olaydan sonra. O olayın üstünden yıllar geçti abi unutuldu. Pek sanmıyorum. Neyse sen merak etme bir şeyler yaparız. Abi annemi yalnızca bir hafta evinde konuk etmen o kadar zor mu? Sorunu böyle koyman doğru değil Melike. E, suçlar gibi. Hayır abi. Suçlar gibi değil. Annem her zaman benim yanımda biliyorsun. Yalnız bırakamıyorum. Bir hafta için sende kalmasını rica ediyorum o kadar. Annenle birlikte olmaktan şikayetçi gibisin. Şimdi de sen yanlış koyuyorsun sorunu. Bir haftalığına Bodrum'a gitmek istiyorum. Annemi de içim rahat bırakabileceğim bir evi. Oğlunun evine bırakmak istiyorum. Hepsi bu. Ne var bunda? Evet. Ne var ki... E, ...Muhalla ile konuşmam gerek. Tabii, tabii. Bir hafta için Muhalla'nın hayır diyeceğini sanmıyorum. Yine de danışmam gerek. O olaydan sonra... ...biliyorsun... O olayda mualla çok efendice davrandı. Özellikle de annemin yaptıklarından sonra... İşte bu bahaneyle. Belki de o tatsızlık da unutulur gider. Pek sanmıyorum. İnan muallaya yapılan hakareti ben unutamıyorum. Yapan annem de olsa bağışlayamıyorum. Annem yaşlı bir kadın abi. Yaşlar çocuk gibi oluyor bilirsin. Bana da ne nazlar ne kaprisler yapıyor. Aslında annemin bütün zahmetini sen çekiyorsun. Suçluyorum bazen kendimi. Ha. Oh. Şikayet etmiyorum abi. Önemli olan sorumluluk. Hiç aklıma gelmezdi bir gün ikimizin oturup böyle konuşacağımız. Yani utanıyorum sanki. E... <gülüyor> Annemle olmaktan memnunum abi. Annemi seviyorum. Seviyorum da bazen sıkılıyorum. Sıkıldığım da belli ediyorum. Annem anlayışlı kadındır. Hemen anlar odasına çekilir. Bazen de küser. Onu üzgün görünce de dayanamıyorum. Anlıyorum. Ya ama ne oldu Ne var şimdi ağlayacak Hadi hadi Abi Karanfil sokaktaki evimizi hatırlar mısın Mutfak penceresi merdiven aralığına bakardı Okuldan gelirken annemi görmek için Heyecanla bakardı mutfak penceresine Sevinçli oldum mu gözleri ışıldardı annemin Sevinirdim Mavi bir elbisesi vardı Yakası kürklü bir mantosu Kürkü esans kokardı hep Eldivenleri de Güzel kadındı Güzel de giyinirdi Çocukken bütün yalnızlığım dağılırdı annem yanımdayken Oysa şimdi yalnızlığım büyüyor onunla beraberken Üstelik şimdi onun bize ihtiyacı var Yalnız kalmak istemiyor kalamıyor Haklı yalnızlık zor sen de haklısın. Annemin bütün sorumluluğu sende. Ee, Melike, annemin bize geleceğini pek sanmıyorum. Muallaha çağırırsa gelir. Küslüğü, kırgınlığı o da sürdürmek istemiyor ama gururlu kadındır bilirsin. Bak, olmazsa ne yaparız? Ben her gece buraya gelirim, burada yatarım. Bodrum'a mutlaka gitmeni istiyorum. Gözün arkada kalmadan, ha? İçin rahat ettim şimdi. Abi. Sağ. Ol. Sana zor olmayacak mı? Olsun. Yanında kendimi bencil sayıyorum, inan. Dur, çayları koyayım be. Oh, Oo, anneciğim, gel bakalım. Gel, gel. Uyandırdık mı seni? Yok, uyumuyordum yavrum. Hoş geldin. Nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim anneciğim, iyiyim. Öpeyim. <gülüyor> Ooo pek de şıksın bakıyorum. ha. Eski şeyler hepsidi. İyi gördüm seni. Biraz toplamışsın galiba. Yine benden mi dert yanıyordu? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Ee, konuşuyorduk. Çocukluğumuzu hatırladık ikimiz de. Karanfil sokaktaki evi. Hmm, evet küçüktü ama çok güzel evdi. İyi ısınırdı. Hı hı. Balkonunda hanım elleri vardı Ev sahibimizi hatırladın mı? Öyle mi? Aa, unutmuşum Nasıl unutursun? Ertesi sabah kadın gelip sana anlatırdı ya Bitişiğimizdeki kadın vardı Onu hatırlıyorum Benal hanım <gülüyor> Ne gürültücü insan. <gülüyor> Karanfil sokaktaki evimiz yıkıldı Sahi mi? yazık. Yazık Mis gibi koktu çaylar <gülüyor> Sağol Melike Kurabiyelerden de getirseydin kızım. Getirdim anne. Oo, bademli kurabiyelerden hem de pek şanslıymışım. Afiyetle ye oğlum. Sizin evde böyle şeyler yapılmaz. Demet'in yapması gerekir ya artık. Koca kız oldu. Demet'in mutfak işlerine pek hevesi yok anne. Varsa yoksa müzik onun için. Öyle öyle. Geçen akşam atıştık biraz. Bir kaba açıyor bangır bangır. Konuşulmuyor. Kızım kız biraz diyorum Hiç oralı değil Dinledikleri de bir şeye benzese bari Sağ olsun <gülüyor> Şimdiki gençler böyle hmm. Enfes hmm. O sokakta yıkılmadık bir ev kaldı abi Hani bir matematik öğretmenimiz vardı Şişman bir kadın İşte bir onların evi Ötekilerin hepsi yıkıldı Alt katta bir macar kadın vardı Ne güzel bir kadındı Bahçede fırçalardı saçlarımı Piyano çalardı <gülüyor> İlk aşkım ee, Niye kurabiye yemiyorsun Melike? Şişmanlatıyor abi Bir yaştan sonra vücut yakmıyor oğlum Ben neden hep pelte yiyorum Bu pelte sayesinde yaşıyorum da ondan Mideme iyi geliyor Yüreğimi sıkıştırmıyor Kendime dikkat ediyorum Hastalanıp da Başınıza kalmaktan korkuyorum. Aa, o ne biçim söz anne. Çok iyisin maşallah. Ee, Melike bir çay daha içerim koyarsan. Hemen abi. <gülüyor> ah, anneciğim vallahi özlemişim seni. İşlerden başalıp da gelemiyorum. Ee, bak anne. Diyorum ki bir hafta her akşam gelip burada yatayım. Ha? Ne dersin? Hazır işlerim de hafiflemişken. E ne diyeceğim oğlum sevinirim. Karın ne der buna? Pek hoşlanmaz herhalde. Hmm, anladım. Kız kardeşin havalandı yine. Gel annenin başında dur diyor öyle değil mi? Nereye gidiyor? Aman anne bırak gitsin dinlensin biraz. Bir şey dediğim yok oğlum gitsin. Bodruma mı gidecek? Evet. Bir haftalık bir yolculuk. İyi olur işte. Biz de ana oğul laflarız biraz. Ha? Anlamıştım gideceğin. Hevesleniyor. Oraya buraya gidiyor ama olmuyor işte. Yani ne diyeyim oğlum. Her şey zamanında. Evlenmek istiyor tabii. Yolculuk molculuk bahane. Ne var ki onun evleneceği erkeklerin çoğu çoktan evlenir. E, evlenir inşallah. Sözünü ettirmiyor ama kafasında hep evlenmek var. Biliyorum. Bazen diyorum ki... ...acaba benim yüzümden mi... ...evlenemedim? Hı? İşte o zaman... ...çok üzülüyorum. <Gülüyor> Melike Canın mı sıkkın yine Yeni bir şey yok eski sıkıntılar Annenle aran düzeldi mi Ne bileyim Bodrum'a gidiyor olmam onun gözünde suç sanki Hep alttan alıyorum Anlamazdan geliyorum Bu kez kararlıyım ne olursa olsun Bodrum'a gideceğim İşin garibi ben de suçlu sayıyorum kendimi Hiç alıştırmamışsın Anneni yalnız kalmaya Annen her zaman haklı görüyor kendini Anneler her zaman haklıdırlar Susarlar Pencere kenarlarında beklerler. Merak ederler. Hastalanmamızdan korkarlar. Bizi her tehlikeden, her kötülükten korumak isterler. Her an özverilidirler. Sonuç hep haklı çıkarlar. Sevgileriyle haklı çıkarlar. Kusura bakma Melikeciğim ama zamanında hayır diyebilseydin... ...her şeye boyun eğmeseydin bugün de böyle olmazdı. Belki. Anneme uymak kolayıma geldi. Annemin çok kuvvetli bir kişiliği vardır. Aklına koyduğunu ne pahasına olursa olsun uygular... ...tehdit eder, bağırır çağırır... ...söylenir, küser... ...olmadı odasına kapanır, yemez içmez... ...direnir, bütün aklını o işe verir... ...en ince ayrıntısına kadar planlar her şeyi... ...zamanı da boldur... ...gitmemi engellemek isterse de ne yapar eder engeller... ...mutlaka... ...kazanan hep odur... ...ay yine aynı şeyi yaparsa... ...merak etme Nevinciğim... ...bu kez ne olursa olsun Bodrum'a geleceğim... <gülüyor> ...abim her akşam bize gelecek... ...olmazsa Demet'i yollayacak... İşi çok sağlama bağladım bu kez. Sevindim. Çünkü bir daha bu kadar güzel bir tatil yapabileceğimizi sanmıyorum. <gülüyor> ah sayi nasıl kalacağız kiralayacak mı? Yok canım. İki ev karşılıklı. Biri küçük tip. Selim Bey kendisi kızıyla birlikte orada kalacak. Büyüğünde de biz kalacağız. İki büyük oda yukarıda. Bir küçük oda ortak katta. Mutfak, banyo. Ay çok güzel bir ev. Geçen yazı uğramıştık. Çocuklar gelmiyor mu? Kız gelmiyor. Oğlan için iki gün izin aldım okulda. <gülüyor> Her şey yolunda. Ne güzel. Para işini ne yapacağız? Aa, Cihat diyor ki para vermek olmaz. Yani ayıp olur. Üstelik Selim Bey kabul etmez diyor. Artık şöyle iyi bir armağan alırız diye düşündük. Sen de katılırsın. Çok iyi olur. Orada masraf da ettirmeyiz. <gülüyor> Artık o kadarını bilemem. Ee, armağanın parasını şimdiden verse. Aa, gerekmez. Hele bir alalım da. Belikeciğim... <gülüyor> Bir iki tane de şöyle şık gece kıyafeti falan almayı unutma. Orada gazino gibi bir yer var. Bir gece gideriz. Dans falan Hı -hı. ederiz. Hadi değişiklik ah, olur. Peki. Her şeyi düzenliyorsun bakıyorum. Hı, ne var? <gülüyor> Kafanın içinde neler var biliyorum. Ay Bil ne yapayım? Bizim konuğumuz olarak gidiyorsun oraya. Selim Bey de bizim dostumuz. Tanışacaksınız. Hepsi bu. Sorun ne biliyor musun Nevin? Korkuyorum. Yaşamımın yeknes yakınıyorum ama... ...öylesine de alışmışım ki buna. Onu değiştirmekten de korkuyorum. ...değişikliklerden mi korkuyorsun? Sanki... ...bazı küçük, küçücük mutluluklarım var... ...onlara asılıyorum... ...sabah kahvem, Mozart dinlemek... ...balkonda ideleri seyretmek gibi... ...gece yatarken başucumdaki müzik... ...elimde sevdiğim bir kitap... ...işte bu mutluluklarımın... ...elimden alınmasından korkuyorum... Aha, bunlar alışkanlık... ...insana belki <gülüyor> sevinç de verir ama... Biliyorum. ...mutluluk değil ki... ...biliyorum... Mutluluk daha temelden kaynaklanan bir şey Sevgiye dayalı bir şey Sevmek, sevilmek Eksiltmeden, bozmadan o sevgiyi sürdürmek Sevgiyi paylaşarak çoğaltmak Oho ne te güzel anlattın Peki ya uygulama? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır değil mi? Gençken aşık olmuştum bir iki kere Hatta sana garip gelecek belki ama Sevdayı düşlemek, sevdayı yaşamaktan ...daha çok mutluluk veriyor insana. Belki ama evlilikte olmalı. İnsana bir eş, bir dost gerek. Yalnızlık kötü. İnanmayacaksın ama ben hem yalnızım... ...hem de değilim. Evde mutlaka birileri vardır. Annem balkonda beş dakika bile yalnız bırakmaz beni. Dairede odama giren çıkan hiç bitmez. Zaten geçen yıla kadar... ...tek başıma çalışacağım odamda olmadı. Öte yandan içimin derinliklerinde... ...öyle gizli duygular var ki... ...onları da kimseyle paylaşamıyorum... Bu açıdan da yalnızım. Çok yalnızım. Hı hı. Bir anlamda herkesin böyle yalnızlıkları vardır. Bu yalnızlığı sürdürecek olduktan sonra evlilik niye yarar değil Evlilik bazı yalnızlıkları giderir ama yeni yalnızlıklar da sunar insanlara. Neyse kalkmamız gerek. Ah, söylemesi ayıp parayı sen ödeyeceksin. Hem sıra da sende. Hem de çantamda kuruş yok. Alışverişte bütün paramı bitirdim. Her şey öyle pahalı ki. ama yüzünün hali ne öyle Felaket yok ki ortada Abi söz vermiştin Biliyorum ama ne yapabilirim ki Söz verdiğim zaman bilmiyordum böyle bir yolculuğa çıkacağımı Üstelik mesleğim açısından da çok önemli bu yolculuk Onca kişi arasından makam tarafından benim seçilmem ne demek Düşünsene konferansta Türkiye'yi ben temsil edeceğim Paris'e gidemem annemle kalmak zorundayım diyemezdim değil mi Doğru Hem niçin telaşa kapılıyorsun Annemi bize gelmesi için ikna edemezsem Demet'i yollayacağım Ben yokken muhalla ile anlaşırlar belki de Sen yokken annemin sizde kalabileceğini sanmıyorum İyi ya Demet gelecek o zaman da öyle anlaşmamış mıydık? Niye bakıyorsun yüzüme öyle suçlar gibi? Yok suçlar gibi değil abi Bir haftalık bir tatil bile ne kadar aksiliklerle engellerle karşılaşıyor Ona üzülüyorum bir hafta süreyle Demet'in gelebileceğini sanmıyorum Neyse Olmadı belki biraz erken dönerim Bak ne diyeceğim Annemi de götüremez misin aa, Parasını ben veririm aa, Hiç olur mu hastalığı ilacı Sonra zaten ben evin konuklarının konuklarıyım Yapılacak bir şey yok Demet de umudum olmazsa of, Şu çenesini tutabilseydi annem Muhalla ile böyle iki düşman gibi olmazlardı Hı. Muallaya açıkça hakaret etmiş Hayır abi Biliyor Hayır hakaret etmedi Ne yani yalan mı söylüyorum Muallaya mı yalan söylüyor <gülüyor> Yanlış anlama beni abi Annem kimseye hakaret etmez Eleştirir laf sokuşturur Kendini övmek için bahane yaratır ama hakaret etmez Anlamsız bir tartışma işte Annem gibisin sen de her olayda muallayı suçlarsınız Bunca yıldır alışamadınız ona Hiçbir şeyini beğenmiyorsunuz Muallaya da bunun farkında Lütfen abi başlamayalım yine İnan muallaya karşı değilim. Annemle tartışmalarına geleceğim. Ne düşünürseniz düşünün ama unutmayın ki mualla benim karım. Ona sevgi ve saygı göstermek zorundasınız. Abi yeter. Yapmadığım şeyler için beni suçlamanı anlamıyorum. Muallaya hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Konuşmayı saptırıyorsun. Haklıyım ama. Haklı olduğumu da biliyorsun. Lütfen yavaş konuş lütfen. Benim iş yerim burası. Her an biri gelebilir. Bu konuyu kapatalım. Demet gelebilir sanıyorum beni kırmaz o Gerekirse Birkaç gece oğlanı da yollayabilirim Çok iyi olur Torunlarıyla da geçinemiyor ki ne diyeyim Paris ne güzeldir şimdi Hele bu mevsimde Abi biraz da gez gitmişken Çok ağır sorumluluklarım olacak Korkarım konferanslı otel arasında Geçecek ömrüm Paris'ten istediğin bir şey var mı? Yok abi hiçbir şey yok Olur mu canım? Söyle getiririm Sağ ol aklıma gelirse söylerim eh, Şu listeyi görüyor musun? <gülüyor> Muallanın listesi Bu da çocukların siparişleri Çarşı pazar dolaşmayı da bilmem Bakalım ne yapacağım Artık bir arkadaşın hanımından rica etmeli de <gülüyor> Öyle yapmalı ya Gitmeden bir akşam uğrarım Unutma istediğin şeyi söyleyeceksin Olur söylerim. Hadi hoşça kal. Güle güle abi. Evdekilere selam söyle. Demet'e de teşekkür et şimdi de. Olur. Ee, Melike... Demiş sinirlendim biraz. Haksızlık ettim sana. Önemi yok abi. Hiç yoktan suçlamaya kalktım seni. Aslında kendimi suçlu hissettim de ondan. Küçükken de böyleydim ya. Kimse suçlu değil abi. Hepimiz de haklıyız. Annem de, sen de, ben de muhalat. Bilemiyorum artık. Neyse. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak Melike. Hı hı. Olur abi. Abi hı. Üzülme sakın Kendini suçlama. İyi bir insansın sen. Sen misin? Demet gelmedi mi daha? Hayır abla gelmedi Nerede olabilir? Arkadaşlarına telefon ettiniz mi? Olsa olsa arkadaşlarından birindedir <gülüyor> Telefon numarasını verdiğim bütün arkadaşlarına telefon ettim Hiçbirisinde yok İşin kötüsü arkadaşlarından hiçbiri de bilmiyor nerede olabileceğini Belki ne telefon ettiniz mi? En yakın arkadaşı o e, O da bilmiyor Unutmuş olamaz daha dün söyledi Melike halama gideceğim diye. Giyeceklerini, diş fırçasını, kitaplarını falan hazırladı, çantasına koydu. Mutlaka gelecektir abla, hiç merak etmeyin. Kusura bakma muallah seni de rahatsız ediyorum ama... Abla, hizmetçi yok mu? Hayır, gitti. Yollamasaydınız keşke. Demet gelinceye kadar beklerdi hiç değilse. Çocuğu hastaymış, erken gitmesini ben istedim. Demet gelirse hiç sorun değil, her şeyim hazır nasılsa. Hadi hoşça kal, bir haber alırsan beni de ara, olur mu? Tabii abla, hiç merak etmeyin. Belki sinemaya gitmiştir. Birazdan gelir. Güle güle. <Gülüyor> Bu ay telefon faturası epey kabarık gelecek. Dakika başı telefon ediyorsun. Birini bulamadın değil mi? Sözde her şeyi ayarlamıştın ama olmadı. Benden kurtulamadın. Allah razı gelmedi. Başlamayalım yine anne. Lütfen topu topu bir haftalık bir geziye çıkacaktım. O da burnundan geldi işte. Merak etme yalnız kalabilirim Kalamayacağını biliyorsun anne. Bırakmayacağımı da. De. Birazdan Demet gelir. Gelmez. Gelir. Gelmezse gitmem bende. de. Ölsem... Ne iyi olacak değil mi? Kurtulurdum ben de. Böyle konuşma anne. Geziye çıkmakla ne ilgisi var şimdi bu söylediklerinin? Demet gelir. İhtiyarlar da çocuklar gibi. Başkalarına mühtaç ama çocuklar seviliyor. İhtiyarlar sevilmiyor. Doğru değil bu anne. Seni sevdiğimizi biliyorsun. En çok da sen çektin kahrımı. Gitmeyi çok istiyorsun değil mi? Evet anne. Deniz'i çok severim bilirsin. Baştan istemiyordum ama... ...inan şimdi çok istiyorum gitmedi. Daha gelmedi mi Demet... Artık önemi yok anne. Nasılsa gidemeyeceğim. Melike. Benim Nevin. Ne oluyor bütün bunlar? Kapıcınız şimdi getirdi mektubunu. Otobüs biletini de. Niçin gelemiyorsun? Hepsini yazdım Nevinciğim. Bilet ziyan olmasın istedim. İade edebilirsiniz. Başka bir sefere belki. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Bodrum'a sevgiler e, Yapılacak hiçbir şey yok mu Melike belki <gülüyor> Hayır canım yapılacak hiçbir şey yok Selim Bey'e de anlatın durumu Benim adıma da özür dileyin Teşekkürlerimi de iletin tanışmak kısmet değilmiş Ne diyeceğimi bilemiyorum İnan Cihat izin almamış olsaydı ertelerdik biz de bu yolculuğu ama Sakın ha hiç öyle şey olur mu Çok ayıp olur Selim Bey e. Hadi canım hepinize iyi tatiller İyice yanın güneşte Benim yerime de girin denize güle güle Çay yapayım Karşılıklı içelim mi ne dersin İstemem anne sağ Madem ki gitmekten vazgeçtin Artık söyleyebilirim Hiç içim istemiyordu gitmeni Belki bir kaza olacak Allah korusun Ne bileyim İçimde öyle bir sıkıntı vardı ki Şimdi rahatladım Cevizli çöreklerden ister misin Aç değilim anne Demet'le kalmayacağıma da memnunum. O acayip şarkıları çalmıyor mu bıkıp usanmadan. Cinlerim tepeme çıkıyor. Yüz kere dinliyor aynı şeyi. Hiç demiyor ki şu baba annemin başı şişer mi. Bakalım dinlemekten hoşlanıyor mu. Aynı anne. Bencil. Ne var Melek'e hiç konuşmuyorsun. Başım ağrıyor anne. Aaa. Kapı mı Melik? Evet. Melik hala, gidemediniz değil mi? Ah ne kötü kızım ben, ah ne yaptım hiç başlamayacağım kendimi. Hala ah, acaba hemen çıksınız yedişelim. Otobüs kalkala yarım saat oldu kızım. İçeri gir. Oh, ne gideceğimi bilemiyorum halacığım, nasıl yaptım bunu, nasıl yaptım? Bu saatte bir genç kız yollarda, tek başına. Hı? Tek başıma değildim erkek arkadaşımla birlikteydim O daha iyi en akıllısı kan kırmızı maşallah Ne gençlik ne gençlik Öyle aksilik oldu ki anacığım Yoksa böyle bir şey yapabilir miydim hiç Ağlama canım Babanın haberi var mı Babaanne lütfen Anne bırak şimdi bunları Demet annene telefon et birazdan O da merak ediyordu Bu gece burada yatarsın artık Anne, 43 yaşındayım. Lütfen bu konuda karışma bana. Peki kız. Hadi siz konuşun, ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler baba anne. Şimdi anlat bana demek. Neler oldu? Ağlamadan ama dinliyorum. Hani o çocuk vardı ya. Onunla beraberdik. <gülüyor> Allah Amerika'ya gidiyorlar ailece. Yarın sabah erkenden İstanbul'a Oradan da uçakla Amerika'ya <gülüyor> Bitti artık Bir daha göremem onu Dönmezler artık Çok iyi bir iş bulmuş babası Beni unutmayacağını söylüyor ama inanmıyorum Bugün son görüşmemizdi Birlikte dolaştık biraz Yemek yedik ama aklımda hep gidecekleri of, Onu son görüşüm olduğu düşüncesi vardı Hep son görüşüm son görüşüm diyordum Her şeyi unutmuştum Zaman vermiş Alacığım Öyle çekiyorum ki. Ne olur halacığım bağışlayın beni. Ağlama canım. Ağlama geçer. Sizin için ağlıyorsunuz. Şimdi de sıra bende. Ne olur ağlamayın. Seni çok iyi anlıyorum demek. Çünkü ben de birisinden ayrıldım. Kimden? Hiç tanımadığım birisinden. Farkına varmadan. Benim istediğim bir düşte bir umutta bir belki de ayrıldan. Buyurun Melike Hanım'la görüşmek istiyordum Acaba Abi, Benim buyurun Fakat e, Siz Sırrı Bey Sizsiniz değil mi Evet Melike Hanım Birden çok şaşırdım sizi görünce Sivas Lisesi'nden değil mi Hiç haber alamamıştım sizden Çok zaman geçti Aa, Uzun yıllar İyi ama niçin ayaktasınız da. Sağ olun Nasılsınız İyiyim siz? Ben de öğretmenliği sürdürüyor musunuz? Nasıl? Aa yok hayır çok oldu ayrılalı Yani Yani yirmi yıl oldu görüşmeyeli Belki de daha fazla olmuştur Bir şey içer miydiniz? Hayır teşekkürler İşiniz varsa rahatsız etmek istemem Yok hayır hiçbir işim yok Bütün işlerimi bitirmiştim Bakın masamın üzeri tertemiz Onun için rahat oturun Neler yaptığınızı anlattın Fazla bir şey yaptım sayılmaz Sizden sonra iki yıl kadar daha kaldım Sivas'ta. Sonra batıda dolaştım biraz. Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldım eşim hastalanınca. Bir şirkette çalıştım beş altı yıl. Sonra da işte. Şimdi kendi işim var. Peki ya siz? Siz ne yaptınız? Gördüğünüz gibi bakanlıktayım yıllardır. Hemen hemen o zamandan bugüne kadar değişen hiçbir şey yok. Memuriyet işte. Anladığım kadarıyla müdürsünüz. İşte. ...kizme süresi fazla olunca... ...ya yazılar çiziler bıraktınız mı yoksa... Oh, ...maalesef... ...ya ses. ...ben de bıraktım sayılır... ...bir iki şarkı sözü yazdım son yıllarda... ...bugünlerde yine uğraşıyorum ama... ...düşlerimin hemen hiçbiri gerçekleşmedi... ...benim de öyle... ...yıllar verdi. yaşlandık... ...siz hemen hemen hiç değişmemişsiniz... Ah. ...ben kilo aldım çok... ...bilmem bana çok gelmedi... ...saçlarıma baksanıza ben de yazı oldu... Oh, ...benimkiler de öyle... ...boyalı da belli olmuyor... Demin içeri girdiğinizde çok şaşırdınız. Beni tanımakta çok zorluk çektiğinizi anladım. Oysa ben sizi hemen tanıdım. Yok, hayır. Şaşırmam o nedenle değildi. Sandım ki aslında önemi yok. Çok sevindim sizi gördüme. Eski arkadaşlardan gördüğünüz var mı? Ha, Sevas'ta bir müzik öğretmeni vardı Aydın Bey Kemançalarda hani hatırladınız mı? Burada geçen yıl gör. Aydın Bey dediniz de e, Mozart'ı çok severdiniz ha, Yine severim Sayit Faik okurdunuz hep. Unutmamışsınız Kolay unutulacak bir insan değilsiniz ki Bizim liseye atandığınızda yeni bir hava estirmiştiniz Gençliğiniz, güzelliğiniz, düşüncelerinizle <gülüyor> Hepimiz hayrandık size Sağ olun Sizin iyi görüşünüz Ne güzel günlerdi. Öyle İyi ama nasıl buldunuz beni? Raslantı mı yoksa bir işiniz falan mı vardı bakanlıkta? Hiç sormadım. Şey, anladınız sanmıştım. Ni? Siz olduğunuzu bilmiyordum tabi. Yani hiç konuşulmadı. Şaşırmakta haklısınız tabi. <gülüyor> Siz de bilmiyordunuz benim kim olduğumu. <gülüyor> Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Haklısınız. Bakın Melike Hanım. Eğer her şey yolunda gitsiydi... ...bugün siz de ben de Bodrum'da denize giriyor olacaktık... ...benim yazlık evimde... Nasıl? Arkadaşınız Nevin Hanım haftalarda bizi tanıştırmaya uğraşıyor... <gülüyor> ...tiyatroya gelememiştim... ...küçük kızımın hastalığı nedeniyle... ...Bodrum'a da siz gelemediniz... Yani siz... Nevin Hanım'ın kocası Cihat arkadaşımdır... İyi ama siz... Nevin bana sizden hep Selim Bey diye söz etti... ...soyadınıza hiç söylemedi... Söylese de hatırlayabilir miydim bilmem Eski öğretmen olduğunuz da söylemedi Bildiğini sanmıyorum Bildiklerini de söyleyemezdi ki Öyle ya, Adınız Selim sırrıydı hatırladım e Sırrı öğretmenlik adım kaldı Selim de iş adamı adım oldu Eşinizi kaybettiğinizi bilmiyordum Üzüldüm Yıllar oldu Bir daha evlenmedim İki kızımı büyüttüm Biliyor musunuz yakında torunum olacak Dede olacağım oh, Ne güzel kutlarım Yamasır Bey siz neden gitmediniz Bodrum'a Neden mi ee, Bir sürü nedenle Ya da hiçbir nedenle Büyük kızım gelmişti İsveç'te yaşıyorlar Güneş'i özlemişler. Beni de özlemişler tabii. E, çocuk doğmadan bir tatil yapmak istemişler. Gelemeyeceğinizi öğrenince sizin ve benim biletleri kızımla damadıma verip onları Bodrum'a yolladım. Sonra sizi görmek, sizinle tanışmak da istiyordum. Son dakikada soyadınızı çalıştığınız yeri öğrendim Nevin Hanım'dan. Soyadınız içimde bir kuşku uyandırmadı değil ama isim benzerliği de olabilir diyordum. <gülüyor> Aradığım bahane de vardı zaten Hangi bahane? E, otobüs biletinin parasını verecektim ya size Aa, Evet anlıyorum Sizi görünce şaşırmam ondandı Heyecanlandım da <gülüyor> Yine de başka bir otobüsle gidebilirdiniz Yok Aynı otobüste bile yer vardı arkalarda İstemedim Kızınızla birlikte olurdunuz Madem ki az kalacak. E, dönüşte göreceğim onları Aile beraberliğinde bir bekar kadar sıkıcı insan düşünemiyorum Ailelerle birlikte olmaktan hep sıkılmışımdır. Üstelik iki aile olacaktı. Tedirgin olacağımı biliyordum. Hem ne olursa olsun... ...bir türlü tanışmadığım Melike Hanım'ı daha görmeliydim. İşte gördünüz. Nevin kim bilir nasıl anlatmıştır beni size? Adetidir över. Yeterince değil. Anlatsaydı bile... ...yine de benim bildiğimden eksik olacaktı nasılsa. Bakın Melike... Size Melike diyebilirim değil mi? Elbette. Eskisi gibi. Belki sıkılgan bir insanımdır ama... ...sizi her zaman çok beğendiğimi... ...izninizle söyleyeceğim. Eski arkadaşız biz. Bugün tanışmadık ki. Çok eski arkadaşız hem de. Beni dinler miydiniz acaba? Anlatacaklarım var da. Tabii. Eşim öldükten sonra... ...uzun yıllar... ...evlenmeyi düşünmedim hiç... Gönlüme göre birine de rastlamadım. Özellikle de küçük kızım hiç istemiyordu evlenmemi. Son zamanlara kadar. Sonra birden değişti. Bu yıl üniversiteyi bitiriyor. Birden baba evlen diye tutturdu. Hı. Anladığım kadarıyla o da evlenip giderse... ...yalnız kalacağımdan korkuyor. Bir yandan da Nevin Hanım sıkıştırıyordu. Evlenmeyi hem istiyor hem de korkuyordu. E, kolay değil tabii. Bu yaştan sonra kafa dengi bir eş bulmak... İnsanın hiç tanımadığı bir insanla evlendirilmek amacıyla tanıştırılması çok garip. Zor yani. Ne de olsa yapmacık oluyor her şey. Tanıştırılmak istendiğim insanın siz olduğunuza öyle çok sevindim ki. Bir de baktınız karşınıza eski bir arkadaşınız çıktı. Evet. Böyle bir mutluluğu umamazdım bile. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Belki zamansız soruyorum bu soruyu ama... ...yani merak ediyorum da... Nevin Hanım size benim hakkımda ne anlattı bilmiyorum. Öğrenmek istediğim... ...düş kırıklığına uğradınız mı beni görünce? Hayır. Ya. Teşekkürler. Çok güzel. Geçen gün küçük kızıma dedim ki... ...önemli olan insan kıymeti bilmektir. Ancak öyle bir insanla beraberliğin bir anlamı olabilir. Yanlış anlamadımsa... ...düş kırıklığına Uğramadığınızı söylediniz değil mi? Evet Çok güzel bir rastlantı oldu bu İçimde garip bir sevinç var Oysa daha önce korkuyordum Ben de Açık konuşmama izin verirseniz Kuralları, acabaları bir yana bırakalım da Bu güzel rastlantıyı kutlayalım Ne dersiniz? Bakın ne yapalım Bilet parasını bana vermekten vazgeçin o parayla yemek giyirdin <gülüyor> Hemen, <gülüyor> Hemen! Size garip gelecek ama... <gülüyor> çok çok sevinçliyim. Hatta buna mutluluk da denebilir. Siz... Belki. Ben mutluluğa pek alışık değilimdir. Oysa mutluluk her insanın hakkı. Sizinle birlikte Bodrum'a gideriz. Yani isterseniz. Artık korkmuyorum. Daha önce korkuyor muydun? Evet, evet. İnsan bilinmezlerden korkar ya. Oysa ben çok istiyordum Bodrum'a gitmeyi. Çok hem de belki diyordum. Belki o belkiyi çok seviyor, çok istiyordum. O belkiden korkuyordum da annemi bırakacak kimseyi bulamayınca gidemeyeceğimi anlayınca çok acı çektim. Yitirdim. O belki için ağladı Şimdiye kadar yeterince zaman yitirdik İsterseniz bundan sonra biraz acele edelim Bakın ne yaparız Annenizi de alıp gideriz Bodrum'a Biliyor musunuz kızlarım sizi çok sevecekler Bir aile oluşturuyoruz sanki Güzel biliyorsunuz Niçin gülüyorsunuz Yitirdim Belki bulduğum için Radyo için yazdığı Bir Umudun Ardından adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat Efekt Metin Macun Oynayan sanatçılar Anne Macide Tanır Melike Tomris Oğuzalp Nevin Behamsaran, Demet Gülseren Devor, Hayri, Rüştü Asyalı, Mualla, Güven Çulhaoğlu, Selim, Sadrettin Kılıç. Müzik